Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul'daki ıspanaktan zehirlenme vakkaları ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Zehirlenmelere ıspanakta bulunan bazı yabancı otların neden olduğu belirtildi. Zehirsiz sofralar, sivil toplum ağı yapılan açıklamanın kamuoyunu bilgilendirme açısından yetersiz olduğunu düşünüyor. Yapılan açıklamada, Ispanak zehirlenmelerine bazı yabancı otlar neden olmuş olabilir ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şu sorulara cevap vermesini talep ediyoruz. Söz konusu yabancı otlar hangileri? Bu kadar çok sayıda insanı etkileyen bir yabancı ot karışması nasıl meydana geldi? Yapılan analizlerde pestisitler gibi insan sağlığına zarar verecek düzeyde herhangi bir kimyasala ya da mikrobik bulaşana rastlandı mı? Ne yediğimizi bilmek. Güvenilir gıdaya ulaşabilmek en doğal hakkımız. Benzer bir olay yaşanmaması için gereken önlemler alınmalı. Bunun ötesinde zehirsiz sofralar için pestisit kullanımını azaltacak ve doğa dostu tarım yöntemlerini destekleyecek politikalar hayata geçirilmeli dedi zehirsiz sofralar sivil toplum ağı. Zonguldak, Çanakkale ve Afşin Elbistanlılar baca filtresi olmadan çalışan 15 kömürlü termik santralin kapatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurdu. Söz konusu santrallerin yarattığı hava kirliliğinden şikayetçi olan halk, Greenpeace ile birlikte gerçekleştirdiği başvuruda 15 santralin 2019 yılı sonuna kadar gerekli çevre yatırımlarını yapmadığı gerekçesiyle kapatılmasını istedi. 2013 yılında özelleştirilen kömürlü termik santrallere, Çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı. Bu süre içerisinde santraller filtre ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan zehirli gazları 6 yıl boyunca doğrudan havaya saldı. Verilen sürenin dolmasına 2 ay kalmasına rağmen gerekli çevre yatırımlarını yapmayan 15 santral halen etrafa zehir saçmaya devam ediyor. Yeni bir kanun teklifiyle bu santrallere çevre yatırımlarını yapmamaları için verilen sürenin 2022 yılına kadar uzatılması da yine meclis gündeminde. Teklif yasalaşırsa bu santraller 2022 yılı sonuna kadar havayı kirletmeye, çevreye zarar vermeye, halk sağlığını tehdit etmeye devam edecek. Greenpeace Akdeniz, Temmuz ayında söz konusu 15 santralden ikisinin yer aldığı Kütahya, Süyüt Ömer ve Tunç Birek'te, 24 saatlik hava ölçümü yaptı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerinin 3 katı hava kirliliği olduğunu ortaya çıkardı. Greenpeace avukatı Deniz Bayram, Türkiye'nin en kirli termik santralleri 6 yıl boyunca yatırımlarını yapmadı, çevreyi kirletti. Kanser ve birçok hastalığın sorumlusu hava kirliliğine neden olarak halk sağlığını tehdit etti. 2019 yılı sonuna kadar süreleri olan bu santraller için üstelik zaman da doldu. Keyfi olarak havayı kirleten santrallerin çevre yatırımlarını tamamlayana kadar faaliyetlerinin durdurulmaları gerekiyor. Bu santraller havayı kirletmekle kalmadı. Aynı zamanda 2018 yılında bu santrallerden 10 tanesinde toplam 559 milyon lira, 2019 yılında da 665 milyon lira kamu teşviği ödendi. Bu santrallerin 2020 yılında da milyonlarca teşvik ödemesi almasına karar verildi. Kısacası bu santraller hem cebimize hem sağlığımıza zarar dedi Greenpeace'ten Deniz Bayram. Güney Afrika'nın San ve Khoi halkları geleneksel topraklarında yetişen kırmızı çalı çayı yani roibos çayının Karını bundan sonra paylaşacaklar. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Nagoya protokolü uyarınca Güney Afrika hükümeti bu kararı aldı. Biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitliliğinden işletmeler kar elde ediyorsa bunun bedelini yerli topluluklara da ödemeli. Çay endüstrisi yerli temsilciler San ve Koy halkına roybos çayı ticaretinden kaynaklanan gelirin bir kısmını bundan sonra ödeyecek. Hükümetinin kararına göre bu bedeli Endüstri gönülsüz olsa da ödemeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesinin Paris Anlaşması'ndan ayrılma başvurusuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Pompeo, Başkan Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri halkına vergi mükelleflerine ve işlerine yüklediği yükten dolayı Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı verdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu anlaşmadan ayrılmasının, Gerekli prosedürler gereği bir yılı bulacağı bildiriliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin oyun bozanlığına rağmen 27 ülke Birleşmiş Milletler'in gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum fonu için 9,8 milyar dolar vaatte bulundular. Vaat edilen fon bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın olmamasına rağmen 2014'te vaat edilen 9,3 milyar doları aşıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2014 yılında diğer ülkelerden daha fazla para aktarmıştı. Ancak o zamandan beri vaat edilen 3 milyar doların sadece 2 milyar doları verildi ve Amerika Birleşik Devletleri daha fazla katkıda bulunmayı ne yazık ki reddetti. Bir günden Anıl Varlı'nın haberine göre kapalı havza olan Edremit Körfezi'ne yapılmak istenilen derin deniz deşarj projelerine karşı Yaşam savuncularının açtığı davada mahkeme çet gerekli değildir kararını bozarak Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ÇED raporu istedi. Mahkeme kararında Edremit Körfezi'nin hassas deniz statüsünde olduğu ve Körfezi ileri arıtma gerektiği ve bunlar yapılmazsa bölgede su ve toprak kirliliği görülceği vurgulandı. Evet bu güzel haberle de programımızı bitirelim. Esen kalın.